Birisi mezhepleri reddetse, selamun aleyküm selam. Veya hepsinin kolay hükümlerini alarak amel etse o kişi bu ihtimale göre kafir veya sapık olur. Kafir olmaz. Kafir olmaz. Ama sapık olur mu? Sapık kelimesine yüklediğimiz anlama bağlı biraz. Ee, bu adam eğer mezheplerden, mezheplerin istihatlarından, görüşlerinden... Şu daha uygun, bu daha güzel, bunun delili daha güçlü diye tercih yapabilecek noktadaysa bu adam zaten müştehit olmuştur. Mezheplerin görüşleri, istihatları, işte e, fetvaları arasında neye göre tercih yapacağız? E, burada e, kolay hükümlerini almak diyor. Bu tavsiye edilen bir şey değil arkadaşlar. Her mezhebin kolayımıza gelen hükümlerini almak diye bir metodu, böyle bir prensibi benimsersek bu bizi daha takvalı yapmaz. Dindarlığımıza, takvamıza, Müslümanlığımızın kalitesine olumlu katkı yapmaz, olumsuz katkı yapar. Çünkü bir e, gevşeme süreci başlatır bu. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Arkadaşlar hepimiz namazda, namaz kılarken en kısa sureleri okuyarak namaz kılıyoruz. Uzun ayet okumuyoruz. Kısa ayetler okuyarak namaz kılıyoruz. Bu bizim dindarlığımızda, takvamızda bir çözülme, bir gevşeme bulunduğunu gösteriyor. Allah'ın huzurunda daha çok durmak zor geliyor bize. Daha az durmayı tercih ediyoruz. Şimdi bu gevşeme, çözülme sürecinin ifadesidir. Buna bir de mezheplerin ruhsat hükümlerini eklersek, o ruhsat hükümlerin bir kısmının delilinin zayıf olduğunu, şaz olduğunu da ulema belirtmişse, bu süreç bizi nereye götürür? Müslümanlığımıza katkı mı sağlar yoksa oradan bir şeyler mi alır götürür buna dikkat etmek lazım. Kaldı ki usul üleması her mezhebin ruhsat görüşlerini araştırıp onlarla amel etmek caiz değildir diyor. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Kafir olmaz bu insan ama bir çözülme başlar yani o onu başlatmamak lazım.